Bir namazın nisalinden bahsedilir ki nedir? Sizin evinizin önünde bir mehir aksa, günde dört sefer değilse. Kirden eser kalır mı? Neden? Neden günahlardan kirden bahsedilir? Çünkü bizler günaha çok meyilli insanlarız. Ve sürekli günah işleyen insanlarız. Bakın aldığımız abdestte işte elle, kafaya, Suyu Şunu getirdiğinizde şunun ayağınızdan damlayan son damla dahi günahlarınıza nedir? ettir diyor. Namaz temizler. Bir cuma bir cumaya kadar, bir ramazan bir ramazana kadar veya bir hac, hacı mevruhsa anandan doğduğun gibi seni ne yapar? Tertemiz. Bu da gösteriyor ki biz zaten günah yüküyle yaşayan insanlarız. Veyahut geçmiş ümmetlerden aleyhissalatü vesselamın verdiği misale bakacak olursak, Müslüman rivayet ettiği bir hadiste bir kul Ya Rabbi diyor bana 300 küsür sene ömür ver. Allah ona 300 küsür sene ömür veriyor. Ya Rabbi alnım secdedeyken benim ruhumu kavzet. Allah azze ve celle hmm. alnım secdedeyken onun ruhun kavzını emrediyor. Allah azze ve celle rahmetimden cennete gir diyor. O kul diyor ki Ya Rabbi amellerin tartısında da öyle o kulun amelleri tartılıyor. Bir gözünün şükrünün edasına yetmiyor. O kul Ya Rabbi rahmetinle, Allah Azze ve Celle rahmetinle cennete geriliyor. Biz de insan olmanız hasebiyle günaha meyilli insanlarız. Allah nefsimize, hevamıza bizleri bırakmasın. Ama hakikaten her gün insan bu tefekkür yapabiliyorsa Allah helal olsun. Helal olsun. Ama Sabahın ayrı bir güzelliği, hele seher vakitlerini boş geçirmeyin diyor. Öğrenin ayrı bir hareketliliği, hele ikindinin tam böyle şey zamanı. Akşamın dar vakti, yatsının yorgunluk vakti ve bu yattıktan sonra gecenin bir kısmından kalkıp da e, kimsenin ayakta olmadığı bir ortamda ki Allah Azze ve Celle diyor, gecenin üçte biri geçtikten sonra en az semaya iner. Yok mu benden bir şey isteyen ona vereyim? Yok mu benden mağfiret dileyen ona affedeyim? Ta bu seher vaktine kadar ne yapar? Devam eder diyor. Bu da gösteriyor ki sürekli tövbe istiğfar etme, sürekli Allah'a yönelme, ondan isteme, bizden isteniyor. Ve aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi İmam Ebu Davud naklediyor. Muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki ben de en az günde yüz kere Rabbim'den tövbe istifa dilerim diyor. Bu da bizim sürekli bununla mürakabe içinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Onun dışında Cibir'in hadisini hatırlayacak olursan, iman İslam'dan sonra neyi diyor? İhsan ne? Bunlar hep bizim ceval olmamızın getirdiği şeyler. Hareketli olmamızı. Veyahut eee i̇bn geliyor, yanlış hatırlanmıyorsa Müslüman kitabı salatta bizim zamanımızda diyor bir insan diyor hasta bile olsa iki kişinin diyor arasında omuzlarından ellerini tutarak ayakları sürünerek mescide gelirdi. Ne için? Münafık demesinler diye diyor. Eğer böyle bir ise çok güzel bir şey. Ama bunun dışında sıf kuru kendi kendini böyle yargılayan tipindeyse, o insanı evhama, vesveseye kadar götürür ki, abdestim var mı, yok mu, varlığım, guruldadım mı, gurulmadım mı, elimi şuraya değdim mi, değmedim mi, namazda şunu okudum mu, okumadım mı, artık devam eder Allah hayırdan ayırmasın. bize. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi cemaattenin bahsediğinde bu Mesraf-ı Yana Erselam'ın tehlikeli var, neşeciklerine, neşeciklerine, Evet. Ama en büyük, büyük kusurlardan birisi. Terk edilmiş cemaatler. Yani, yani yani terk bir, edilmeyecek. Biraz Bu yani. konuda da öyle bir e, fetvalara gidenler vardır Aynı ki de mesela yani. cemaattan namaz kılmayanların namazın olmadığına dair fetva verenler de çıkmış. Hatta cemaattan namaz kılmak farzdır. Hükmünde diyerek ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, birinin diyor kırk sabah sabah namazını cemaatle kıldığını görürseniz ona diyor müminliğini şehadet edebilirsiniz diyor. Bunlar basit sözler değil. Çünkü kim diyor kırk sabah namazı cemaatle kılarsa nifaktan eser kalmaz diyor. Bunlar emredilen ve yapılması gereken şeyler. Ve Cemaat sadece evdeki cemaat diyor. Cemaat derken oradaki cemaat. Çünkü kadınları da mescitten engellemeyin diye. ha Ben kadınımı çocuklarımı dizer, burada cemaat olurum, bunu diyemezsin. Kadınları da mescitten engelleyemiyorsun. Mescitte sorunlar, yani yani. sorunlar tabi olur. İnanan samimi insanlar mescidi terk ederse, Bizim Ankara'da bir şey vardı Kıldırka şey imamlardan. Ee, bu diyor ki, hocam diyor biz dinamatiği bir diyor. İş bulamadık. İşte bulamayınca diyor gece kulüplerinde sakit yapıyordum diyor. Onlardan kalan parayı babam diyor gitmiş diyor. Benim adıma diyor yazmış çizmiş. Benim şeydi şehirin bilmem ne köy ne çıktı diyor. Sabah kadar diyor, koç gibi innataneyi talim ederdim, sabah bazında yine şaşırdım diyor. Sonra diyor, cemaat yoktu diyor, üç tane havuz vardı diyor, ihtiyar diyor. Allah razı olsun diyor. Onlar bana diyor, Kur'an öğrettiler diyor. Böyle böyle böyle adam şurulanmış kızmış yani. Düşün yani. E şimdi sen o camiye gitmezsen, ben o camiye gitmezsem, o gariban sıf meslek için bunu yaparsa. O da kendini geliştiremez. Veyahut oraya gelen insanlar da bir şey görmez. Yani düşün şimdi biz e, neredeydik? Yeni Karamüsü'den idik. Cuma'ya girdik. Şimdi ayrı ayrı duruyoruz. Bir arkadaş daha vardı. O da gibi bir yere çocuklar girmiş. Bizim arkadaş da onların yanına duruyor. O el kaldırdıkça çocuklar da kaldırıyor. Şöyle ayaklarınızı bir birleştirin bakayım. İşte onlara bir namaz kılmayı hafif bir talim ettiriyor. Cuma'da. Biz dışarıya çıkıyoruz.